Yakında, yakında, geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında. Yakında, yakında, geleceğiz yakında, küfrün ışığını sileceğiz yakında. Bilenmiş bıçaklar, çekilmiş kılıçlar, vurulsun pazarlar, vurulsun boyunlar, bilenmiş bıçaklar... Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Meydan Medya, İslam Devleti'nin günlük haber bültenini sunar. 7 Cemaziyel 1445 Salı Batı Afrika Vilayeti Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dünden önceki gün Borno bölgesindeki Alagarno ormanlarının yakınlarında Mürted Nijerya ordusunun ve onların yanlısı milislerin devriyeleriyle makineli silahlar kullanarak çatıştı. Bunun sonucunda Mürtedler kaçtı. Kaçtıkları esnada mücahitler onların üzerine patlayıcı cihaz infilak ettirdi. Bunun sonucunda bir 4x4 araç imha edilirken İçindekilerde öldürüldü ve yaralandı. Hamdallahadır. Ve yine Allahü Teala'nın tevfikiyle ile hilafet askerleri geçtiğimiz cuma günü Borno bölgesindeki Damasak kasabasının yakınlarında Mürted Nijerya ordusunun bir yaya devriyesinin üzerine patlayıcı cihaz infilak ettirdi. Bunun sonucunda onlardan birkaç kişi öldürüldü ve yaralandı. Hamdallahadır. Ve yine Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri geçtiğimiz cuma günü Borna bölgesindeki Gwaza kasabasının yakınlarında, Mürted Nijerya ordusu yanlısı milislerin bir devriyesiyle makineli silahlar kullanarak çatıştı. Bunun sonucunda mürtedler kaçtı. Hamdallahadır. Ve son olarak Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dünden önceki gün, Borno bölgesindeki Kauri kasabasında Mürted-Nijerya ordusuna ait bir kontrol noktasına makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda 3 unsur öldürülürken diğerleri de yaralandı ve Mürtedler kaçtı. Hamdallah adarı. İstişat yapacağız, patlatıp yıkacağız, putları kıracağız, intikam alacağız. İstişat yapacağız, patlatıp yıkacağız, putları kıracağız, intikam alacağız. Tuzaklar kurulsun, hedefler vurulsun, kafirin